İnternet gitti geldi arkadaşlar. En son illadan mı bahsediyorduk? Nerede kalmıştık? Evet. Ve hükmü istisnai istisnanın hükmü nedir? İhracu çıkarmaktır. Ney ma o şey ki levlahu eğer olmasaydı lekane dahilen e, o genel hükm'e dahil olurdu yani e, genel hükümden e, o şeyin e, dışlanmasını gerektiren bir şeyden dolayı istisna yapılır hani burada istisna yapılacak bir şey yok diyor fengki humat alrekkumunun sayi bunlardan istisna yapılacak bir şey yok ve ikinci kendisi ana kavuluh mesna ve İkişer üçer dörder sözü var ya, la yastuhu taksi insan nizari e, buradaki hoşunuza giden kadınlardan evlenin umumi lafzını tahsis etmeye müsait değildir, uygun değildir. Niçin? Zikri la yanna taksi sabah zil a'dadi bilzikli, la yin fi siboot el Çünkü bazı ayetleri ve bazı adetleri e, zikrederek e, tahsis yapmak diğerleri hakkında e, hükmün sabit olmasını engellemez. Ne gibi? Bel nekulu şöyle deriz birerkes. İnne zikre hâdihil e'dâdi bu adetlerin zikredilmesi yedülle ala raf'il haraci vel haceri mutlaka. Yani e, bir sıkıntının bir engelin olmadığını mutlak olarak beyan etmek üzere söylemiştir. Hani ikişer, üçer, dörder, beşer, altışer, onar gibi hani sıkıntı yok. Ee, ikişer üçer, dörder nokta nokta yani. Ee, o manada herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor diyor. Arkadaşlar genel olarak o dönemlerde kadına bakış açısı aşağı yukarı böyledir. Yani sadece eee Kasımî'nin veya Razi'nin de değil genel olarak. Yani şunu unutmayın, aynı dönemlerde Avrupa'da kadın insan mıdır değil midir bu tartışılıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani kadınlar insan mıdır değil midir hatta kadınların şeytani varlıklar olduğu dahi tartışılıyor. Hz. Adem'i cennetten kovdurtan Tevrat'a göre kadın olduğu için onların insan olup olmadığı bile tartışılıyor. Yani Paulus ve Petrus'un mektuplarına baktığınızda orada da kadınlar için aşağılayıcı ifadeler vardır yani. Mesela erkek Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Kadın da erkeğin temsilcisidir. Kadın da erkeğin temsilcisidir. Ya arkadaşlar Müslüman da her insan kendi döneminin Insana. Yani netice itibariyle kendi döneminin anlayışını yansıtacak. Şimdi Batı'da kadın hakları konusunda ilerlemeler olmasaydı, yani dünya genelinde böyle bir algı olmasaydı, böyle bir yapılanma olmasaydı, mesela sizin aklınıza bile gelmeyecekti belki bu tür şeyler. Senin çünkü insan iza qala İnsan çocuğuna şöyle dese istediğini yap yavrum. İster süqi ve ila al İster çarşıya git, ister şehre git. Ve ila İstersen bahçeye git dese ne olur diyor? Yani sadece bunlarla mı sınırlamış olur? Kari tasisan fi tafwir dizimam Yani muhayyerlik iplerini e, dizginlerini tamamen onun eline vermiş olur. Yani bu üçünün dışında bir yere gidemezsin demek olmaz. Mesela al oğlum bu parayı. istersen sinemaya git, istersen efendim konsere git, istersen git alışveriş yap. Ne demek? İstediğini yap demektir diyor. Dolayısıyla burada da iki, üç, dört sadece dörtte kalırsa, kalabilirsin anlamında değil. Yani istediğiniz kadar evlerin manasındadır. ورفعول hacri ve harc'i ondan ıtlakan. Kana tanṣīṣan fī yani onlardan men etmeyi ve e, bir e, sıkıntının olmadığını e, e, sıkıntıyı kaldırmak için mutlak olarak bu ifade kullanılmıştır. Velaykunu zāhike taksisan çünkü bu taksis de olmaz diyor daraltma da olmaz niye lil izni bitirkel eşya il mezkûrati yani bu bahsedilen şeylere izin vermek suretiyle belkâne zerke iznen fil mezkûri ve gayrihi bu zikredilen şeyde bilakis ve diğer konularda da bu konuda bir genişlik bir izin olduğuna delalet eder yani bir sınırlandırma yoktur burada diyor o sözde böyleyse hani para verdiğiniz bir çocuğa git ister konsere git, ister bakkala git, ister markete git dediğinizde istediğin yere gidebilirsin anlama çıktığı gibi bu ayetten de bu manaya çıkar diyor. فَذَكَرَ جَمِعَ الْعَدَادِ فَذِكْرُ جَمِعَ الْعَدَادِ Bütün sayıları zikretmek mümkün değildir. Müteazzir demek mümkün değildir. فَإِذَا ذُكِرَ بَعْدُ الْعَدَادِ بَعْدَ Thank you لَنْنِسَائِي فَنْكُحُمَا تَابْرَكُمْ لَنْنِسَائِي ifadesinden sonra bazı sayıların zikredilmesi ile zikredilirse ne olur ki? كَانَ ذَارِكَ تَنْبِيهًا عَلَى حُسُولَ الْإِذْنِ فِي Bütün sayılarda izin olduğu yani 3, 5, 10, 50, 100, 1000, 2000 e, böyle gider diyor. Bütün sayılarda bir e, cevaz olduğuna işaret eder. اثارثü üçüncüsü اَنَّ ال bu mutlak cemi içindir. Fe kavluhu masna ve sülase ve ruba peki mutlak cemi olunca ne oluyor? Buna göre masna ve sülase ve ruba ifadesi yufidu halla hadha el mecmui bunların e, tamamını ifade eder ve vo yufidu tis'atan yani 9'u ifade eder diyorum. 2 3 artı 4 eşittir 9. Hatta belil hakku ennehu yufidu semaniyete Hatta diyor dokuz değil de 18 e, tane olduğunu gösterir. Niye? Enne kavlehu mesna. Çünkü mesna sözü var ya leyse ibareten an isneyni fakat. Sadece den ibaret değil bu. Bel an isneyni isneyni. İkişer demek, iki iki demektir. Üçer demek, üçer üçer demektir. Dörder demek, dörder dörder demektir. Hepsini toplayın. İki kere iki, dört. Üç kere iki, altı eder on. Dört kere iki, sekiz eşittir. On sekiz diyor. Bayağı... Ee, iyi bir hesaplama yapmış yani. وَكَذَٰلِكَ الْقَوْلُ فِي الْبَقِيَّةِ Çarpsalar kaç çıkardı acaba? İki kere üç, altı, 6 ile 4'ü çarpsak 24. Bakın benim rakamım daha iyi çıktı yani. 2 çarpı 3 çarpı 4. وَاَمَّا الْخَبَرُ Haber yani e, rivayetten delillere gelince فَمِنْ وَجَّيْنِ اِلْاَوَّلُوا اَنَّهُ سَبَتَ بِالْتَوَاتُرِ mütevatır olarak Tevatüren yani sabit olmuştur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem 90 te'an tis'in. Peygamberimiz vefat ettiğinde dokuz tane şu vardı. ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَمَرَنَا Peygamberimize itibar etmeyi Allah bize emretmiştir. فَقَالَ فَتَّبِعُوهُ Bize dedi ki ey müminler peygamberimize tabi olun. Ya, peygamberimiz dokuz tane hanımla birlikte olmuştu. Dokuz tane tane hanımı vardı toplam on bir hanımla evlendi. Ee nasıl diyor peygambere ittiba edin bir tarafta ondan sonra da dörtle sınırlandıracak peygamberimizin on bir tane hanımı vardı. Ben de on bir tane almak istiyorum. Onun sünnetine uymak istiyorum diyor. وَاَقَلُّ el بِالْاَمْرِ الْاِبَاحَةُ Emrin <futtering> Hani burada dedi ya nikahlanın ee, en azından e, emrin e, en alt derecesi e, ibahadır. ya da bu fette bir ruhudeki emri alabiliriz yani e, en azından bunun mübah olduğunu gösterir dokuz eşliliğin dokuz hanımla evlenmenin diyor. Etthani ikincisi rivayetlerden oluşan delillerden ikincisi, Enne sünnetel raculi tarikatuhu, bir kimsenin sünneti onun yoludur. Ve kânet tezavvucu bil ekseri minel arba'i arba fazla evlilik de Peygamberimizin yoludur. Ve herkes zerk bu onun sünnetidir. Sümme innem Aleyhisselam, Peygamberimiz söyle demiştir, Femen râgîbe an sünnetî feleyse minni. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Güzel de madem sayı konusunda peygamberimizin sünnetini esas almak e, gerekir diyorsan, peygamberimizin evliliklerini de o zaman bütün haliyle esas almak, örnek almak gerekir. O zaman da ilk evliliğini senden 15 yaş büyük biriyle yapman lazım. Ondan sonra Ayşe dışındaki bütün hanımları biliyorsunuz dul insanlardı. Çocuk doğuramayacak kadar yaşlı insanlardı. E, kendinden 15-20 yaş büyük kadınları al. Dokuz tane kadın al onlara bak. Yani eğer e, Peygamberimizin sünnetini tam uygulayacaksak o zaman yaşlı kadınlar almak lazım. Onlara bakmak lazım. Nitekim Musa Carullah Bigiyev Kur'an'daki bu çok eşlilikle alakalı diyor ki e, bu çok eşlilik sadece yaşlı kadınlar, bakıma muhtaç kadınlarla alakalıdır. Yani cinsel e, istekten arzudan dolayı alınmaz. Sadece yaşlı kadınların bakımı için ama bu da tabi çok tuhaf bir görüş. Yani senden 20 yaş, 30 yaş büyük kadına bakmak için e, niye onu eş olarak alasın? Yani e, onu e, bakımhaneye gönderirsin, masraflarını karşılarsın vesaire. O da tuhaf bir görüş ama yani Peygamberimiz 9 hanımla evlendi. Dolayısıyla ben onun sünnetine tabi olacağım diyen kimseye ben de öyle demek isterim. Yani o zaman kendinden 10-15 yaş büyük bayanlarla evlenmişsem e, bu e, sünnetine sünnete tabi oluşuna inanırım. Hz. Hasan'ın çok evlendiği doğru mu? Evet rivayetlerde öyle geçiyor arkadaşlar. Nıpla diye çok karı boşayan anlamında. Hz. Hasan rivayetlere göre yani birkaç yüzü bulan nikah yapmış rivayetler. Öyle söylüyorlar. Biz rivayetlere yalanlısıyız. Birkaç yüz olmasa bile belki ama bu rakamın bayağı yüksek olduğu ifade ediliyor. Yani bu şu demek değil. Aynı anda nikahlı yüz kişiyle beraber olmuş demek değil. Evlenmiş, boşanmış. Dörtten fazla eşi olmamış aynı anda ama evlenmiş, bir iki gün evli kalmış, boşanmış. Bir iki gün evli kalmış, boşanmış. Şimdi bu şöyle olabilir arkadaşlar. Hani Hazreti Hasan'ın geçimsizliğinden ziyade, geçimsiz olsaydı e, Muaviye'ye saltanatı teslim etmezdi. Geçimsizliğinden ziyade bu e, Şöyle düşünün, insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akraba olmak istiyorlar. Onun yolda nedir? Peygamberimizin torunlarına kız vermektir. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer bu gerçekten doğruysa onu şöyle anlarım ancak. Yani insanlar kızlarını götürüp Hazreti Hasan'a teslim ediyorlar. Yani bizim kızımızın da senden çocuğu olsun diye e, ve belki birkaç hafta belki birkaç ay 3-5 ay onunla beraber oluyor. Ondan sonra boşuyor. Daha sonra başkaları, ne olur benim kızım da senden hamile kalsın işte bizim torunlarımız da peygamberin neslinden olsun diye belki götürmüş olabilir. Evet. Arkadaşlar bu çok evlilik meselesine girersek çıkamayız. Bugün fakültedeki derslerde de onu işledim. Sadece şunu söylemek isterim. Ee, yani bu mesele tabii olan, fıtri olan bir meseledir. Asıl olan tek eşliliktir. Ee, ancak ee, mesela Nevzat Tarhan'ın bazı e, kitaplarından hatırlıyorum. Şöyle bir şey söylüyor. İnsan fıtratı e, e, affedersiniz, erkeklerin fıtratı ile kadınlarınki farklı. Yani erkekler aynı anda yani birden fazla e, hanımı sevebiliyorlar ama kadınlar aynı anda birden fazla erkeği sevemiyorlar diyor. Dolayısıyla yani e, fıtri olarak böyle bir farklılığın olduğunu söylüyor. Neticede ayeti kerime de var ama asıl olan tabi ki tek yaşlılıktır. En güzeli odur. En sağlıklısı odur. Fakat e, özel durumlar olduğu takdirde ki bu özel durumların olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz. E, böyle durumlarda e, gayrimeşru yollarla e, ihtiyacını gidermektense meşru yollarla yani adını koyarak, e, adını evlilik olarak koyarak e, bir başka hanımla düzenli bir aile hayatını yaşamasını daha doğru bulmuş İslamiyet. E, yani şöyle düşünün, biz bugünden bakarak olaylara sadece düşünmeyelim. Orta çağlar boyunca erkekler sürekli savaşlara gidiyorlar ve erkek nüfusu sürekli azalıyor. Yani Orta Çağ'da kadın nüfusu her zaman erkek nüfusundan fazla. Niye? Düşünün bir şehrin diyelim ki 100 bin nüfusu var. 50 bin erkek, 50 kadın. Bir savaş oldu, 50 bin erkek gitti. 50 bin erkekten 5 bin erkek döndü, yenildiler diyelim. Ne olacak? O şehirde 45 bin tane dul kadın var demektir. Dolayısıyla önceden 50 bin erkeğin evlendiği kadınlarla bu sefer 5 bin erkek evlenmek zorunda kalacak. Onlar da bakacak. ...neticede o dönemlerde kadınların dünyanın hiçbir yerinde özel mülkiyetleri yok. Yani İslam dünyasında kadınlar yine çok iyi dönemler geçirmişler ama... ...neticede o dönemde kadınlar sizin gibi böyle KPSS imtihanına girerek özgürce memur olma haklarına sahip değillerdi. Ee, yani erkeklerin bakımına muhtaçlardı. Onu da göz ardı etmeyelim yani. İslamiyet 2000'li yıllarda gelmedi. 600'lü yıllarda geldi. 600 yıllarla 2000 yıllar arasındaki dünya şartları da bambaşkaydı. Bugün bile mesela zannedersem Özbekistan'da kadın nüfusu, işte Moğolistan'da falan bayağı fazlaymış ve devlet çok eşciliği teşvik ediyormuş az ülkelerde. Mesela Amerika Saddam zamanında Irak'a saldırdığında Irak'ta epey kadının dul kaldığı söylendi. Hatta ben o dönemde Suriye'deydim ve bu kadınların epey bir kısmının Suriye'ye geldiğini ve Suriye'de fuhuş sektöründe affedersin büyük bir patlama yaşandığı söyleniyordu o zamanlar. ve Bunlar üzücü şeyler. Yani e, o kadınlar eminim ki Irak'tayken son derece namuslu insanlardı. Aile kadınlarıydı, ev kadınıydı. Fakat hayatın şartları parasızlık, kulsuzluk, e, evsizlik, barksızlık insanları o şartları itiyor. O kadınlara sorsanız ki Fuhuş sektöründe çalışmayı mı tercih edersin yoksa bir e, zengin bir erkeğin ikinci karısı olarak çalışmayı mı mı? %99 %99.9'u belki de %100'ü zengin bir erkeğin ikinci eşi olarak çalışmayı e, hayatımı devam ettirmeyi sürdürürüm diyecektir. Yani o tür e, özel durumları mutlaka e, düşünmeliyiz, dikkate almalıyız. Safiye Hanım'ın yorumu ilginç olmuş. Ama benim anlattıklarım yaşımı duyuyor. Evet nerede kalmıştık? فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْيِ فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِي يَقْتَدِي تَوَجُّهَ اللَّوْمِ عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّزَوُجَ بِأْكْسَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ Bu hadisin zahiri diyor, yani kim sünnetimden yüz çevirse benden değildir sözü, e, dörtten fazla evliliğin caiz olmadığını söyleyenleri kınamayı gerektirir. Niye? Peygamberimiz dörtten fazla evlenmiş fala eklâ min en yaskuta asl-cevâzi dolayısıyla yani cevaz burada mutlaktır cevazın e, aslı mutlak olarak sabit olmuştur e, bunu bir e, sayıyla sınırlandırmaya gerek yoktur malûluttur. yoktur. annem mu'temedü'l fukaha'i fi Şimdi de fukaha neden dörtte sınırlandırdı? onu söyleyecek. Fukaha diyor şu sebeplerden şu iki sebepten dolayı dörtte sınırlandırdı. al Birincisi rivayetlerdir. Haber babu ma'rû bi 'an gaylânen. Esma'u ve tahtahu 10 10 nisbetin hakkında e, sabit olduğuna göre, rivayet edildiğine göre Müslüman olduğunda 10 tane karısı vardı. Fekader Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu, emsik arbaan nufarık da qihinne. dördünü yanında tut, yani eşin olarak diğer altısını boşa. Şimdi arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim. <gülüyor> demiş. Burada da kendisine hoca denilen birisi cemaatine Suriyeli hanımlarla evlenin diyor. Efendim, nasıl buldunuz? Şey mi? Dosti bir deki diyorsunuz. İnşallah faydalı geçmiştir. Şimdi kendisine hoca denilen birisi cemaatine Suriyeli hanımlarla evlenin diyor. Evet. Yani özellikle Antep'te ve Kilis'te bu işin bayağı yayıldığını duyuyoruz. İstanbul'da da var. Yani zor şartlar altında yaşıyorlar tabii bir şey diyemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Evet. Vrûyâ ân nâufalbân Mûgabiyte, nâufalbân Mûgabiyâ aslâmâ ve teptevu kimsenî sbetim, 5 tane hanımı vardı evlendiler. Fakat Âlihi sallatu vâsallam, âramız dedi ki, afedersin Efendimiz dedik ona emsik, arvâan ufârik vâhidetem, dördünü tut birini boşa dedi. Vâlemannâ hadi bir ki diyor, bu iki yönden zayıftır. Yani bu iki rivayetle e, delil getirmek. Niçin? El-Evvelu, birincisi اَنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ بِهَذَا الْخَبَرِ Kur'an-ı Kerim herhangi bir hasr demek, daraltmak, yani sınırlandırılmaya delalet etmeyince el-hasrı bihazel haberi, yani bu haberle sınırlandırılma niyecek bir ifade kullandığına göre ke ene zehrike nesxanil kur'ani bi haberil vahide o zaman bu haber vahid ile kur'anın nesedilmesi olur va ennehu gayru caizun halbuki bu caiz değildir yani bir tarafta kur'an sınırlamıyor o öbür tarafta sünnet bir ahad ahad haberle haber-i ile sınırlandırmaya kalkışıyorsunuz yani neshedemez diyor haber-i vahit, buranın ese demez. kendisi Burada bahsedilen şey bir vakadan, hususi bir vakadan bahsediyor. Fal sallallahu aleyhi ve bi imsaki arba'in al belki ona Dördünü tut da diğerlerini boşa demiştir. Çünkü o dördüyle diğerlerinin bir arada olması e, doğru değildir. O kişiye özel. Niye? İmmâ bi sebebin nesep eû bi sebebin radâ. Ya e, nesepten dolayı e, ya e, işte süt emzirmeden dolayı yani o kişiye özel bir durumdur diyor. E, belki o eşler arasında bir nesep sorunu olacaktı vesaire Ve bir cümleti e, netice olarak, özet olarak söylemek gerek istedir. فَهَذَا Böyle bir ihtimal vardır bu haber. Yani sadece o kişiye e, özel olması mümkündür. فَلَا يُمْكِنُوا نَسْفُ الْقُرْآنِ بِنِ السِّهِ Bu gibi rivayetlerle e, vahit haberlerle Kur'an'ın nesli mümkün değildir. اَبْطَرِيْقُ السَّانِي وَهُوَ اِجْمَعُ فُقَهَا الْأَمْصَارِ de e, Büyük şehirlerin fakihlerinin icmasıdır. Yani ne, ne konuda? Dört e, kadını sınırlama noktasındaki icmalarıdır. Yani fukaha icma ile, yani büyük fakihler, büyük şehirlerde yaşayan büyük fakihler, e, diyorlar ki bu işi dörtte sınırlandırmak gerekir. Bunda icma etmişler. İjma'u fukalımcır, ona onu da yeterli. İşte bu da bir soru. İşte bu da bir soru. İşte bu da bir soru. İşte bu da bir soru. İşte bu da sual soru. İşte bu da bir soru. İşte bu da bir soru. İşte bu da İcma bu ayeti nasıl neshetmiştir? Nasıl diyebiliriz diyor. Yani ortada ayet var, ayette de mutlaklık var diyor. es ikincisi ise اَنَّ فِي الْاُمَّةِ اَقْوَامًا شُذَّاذًا لَا يَكُولُونَ بِحُرْمَةِ ziyade al الْاَرْبَعِينَ Bazı şaz görüşte olan kişiler var. Bunlar da dörtten fazla evlenmenin e, haram olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla nasıl icmadan bahsedebiliyorsunuz diyor. والاجماع Eğer 1 veya kişi muhalefet ederse icma gerçekleşmiş olamaz. Ve birincisine şöyle cevap verilir diyor. Yani icma burada kendisi neshetmiyor da Peygamberimiz Rigamemiz ve selam zamanında olan o nasih hükmünde olan hani on karılısı olana dördünü gördüğünü tutulmasını bırakıyor ya bu gibi hani neseden o hükmü açıklamış oluyor ortaya çıkarmış oluyor onu takarrür ettirmiş oluyor. Maani ikincisine de şöyle cevap verilir. Enne muhalife hada'l icma'i min ehli bidati. Hani bazı alimler muhalif ediyor buna denilmişti ya. Bazı alimler muhalefet edince de nasıl icma oluyor denilmişti. Diyor ki o icma edenler e, bidat ehli insanlar. ehl sünnetten değil. Fela ibrata bi muhalefeti. Dolayısıyla onların muhalefetine itibar edilmez. İnteha kelamur razi. Burada razinin sözü bitti diyor. Ve kavlu min bidat. Razi'nin burada bin bidatı La yecuzi ahtuhu ala umumihi lima seterahu. Biraz sonra göreceğim üzere diyor. Bu sözü genel olarak almak mümkün değildir. Yani bunu söyleyen herkes ehli bir daktır demek doğru değildir. Kaç sayfamız kaldı bir 2 İnşallah bitirebiliriz. E قال الإمام الشربكاني رحمه te'ala تعالى في وبل الغمان ya da tamam eee Tekani bu kitabında şöyle dedi ellediği kallehu ilenemet bu e, dil ve irap alimlerinin bize naklettikleri şimdi okel mücma aleyhi de bu bunu bir cümleyi motor olarak düşünmek lazım tira arasını almak lazım ki bu not ettikleri onların nezdinde sanki e, icma edilmiş bir hüküm gibidir. Nedir o da ennel adl fi'l a'dadi bu sayılardaki e, bu eşitlik ifadesi yani ne demiştik üleştirme ifade eden sayılar. Yufidu ennel ma'dude lamma kana mutakassiran sayılan şey çok olursa يَحْتَارُوا اِسْتِيْفَاءُهُ ila عَدَادٍ كَثِيرَةٍ Onun e, pek çok e, rakam ile sayı ile ifade edilmesi mümkündür. O zaman ne olur? كَانَتْ سِيغَةُ الْعَدْلِ الْمُفْرَدِ fi قُوَّةِ تِرْكَ الْعَدَادِ O zaman bu üleştirme e, rakamı sayısı var ya o diyor e, bütün e, bu sayılan rakamların yerine sayılabilecek rakamların yerine geçer ve in kana meci'u'l kavmi mesela 2'ni isneyni veya 3'ü ve 3 ve 4'ü ve şimdi binlerce insandan oluşan bir grubu düşünün diyor ama ikişer ikişer üçer üçer dörder dörder geliyorlar. Fakulte Ve şöyle desem diyor ca'anil kavmu mesna İnsanlar bana ikişer geldiler. Ne olur o zaman? Efadet hadi sıfatı bu kullanım bu sıva caenil kavmu mesna ifadesi şunu ifade eder. Ennehum ca'u isneyn isneyn hatta tekamelu. Yani onların binlerce kişi diye ikişer ikişer geldiklerini sonuna kadar yani ee, ikişer ikişer gelip o bin kişinin en sonunda görüştüğünü o kişiyle anlatır diyor. Feinkulte hani bütün sayıları ifade eder demişti ya ikişer ikişer gelmesi demek yüzlerce binlerce insanın ikişer ikişer sıralara, sıra halinde gelmesi manasında olabilir diyor. Feinkulte eğer ikişer üçer dörder demiş olsaydın yani insanlar bana ikişer üçer dörder geldi demiş olsaydı ne olurdu? efadı zârık, an al-qâm jā'uk târât ịsnîn ịsnîn, w târât thlāsât thlāsât, w târât Bu da şunu ifade eder: o topluluğun o toplulun bir kısmı sana ikişer ikişer, bir kısmı dörder dörder, bir kısmı da üçer üçer gelmişlerdir. فَهَذِي الصِّيَغُ بُيْ فَهَذِي الصِّيَغُ bu sigalar beyyenet miktara adedi defaatil meci'i yani e, o gelişin e, sayısının e, rakamını bildirir. Yani e, her bir gelişin rakamını yani ikişer ikişer mi, üçer üçer mi, dörder dörder mi onu bildirir. O kavmin toplam sayısını bildirmez. Yani ikişer, üçer, dörder dediğimizde hani iki çarpı üç çarpı dört ya da iki artı üç çarpı dört ya da iki artı iki artı üç artı üç artı dört artı dört, artı dört gibi bir şey çıkmaz diyor. Yani bunların sayısı bin de olabilir, iki bin de olabilir ama e, yani buradan onları toplama çarpma çıkarma öyle bir şey yapmak mümkün olmaz yani toplam sayısını çıkartmak mümkün olmaz sadece onların ikişer üçer dörder geldiğini gösterir. Ve inne minha aslan çünkü bundan böyle bir mana çıkarmaz. Bel gayetu ma minha bir bundan anlaşılan şudur enne adeduhum mutekessirun tekessuran teşk lihattu biha. Yani onların sayısı o kadar çok ki onları ihata etmek mümkün değil. Sayısı o kadar çok ki ihata etmek mümkün değil. O manaya gelebilir. Ve misvehazâ, izâ kulte bunun gibi şöyle dersen eğer nekehtun nisâ emesnâ yani ikişer ikişer evlendim kadınlarla dersen bunun manası olur. Fe inne ma'nâhum nekehtuhunne isneteyni isneteyni. Bu şu manaya gelir. Yani ben kadınlarla ikişer ikişer evlendim ama kaç kadınla evlendim bilemeyiz. Belki 200 kadınla evlenmişsindir ama ikişer ikişer evlenmişsindir. Vereceği talihe dair bir açıklama yapmak istiyor. Bu, bir talihe dair bir açıklama yapmak istiyor. Bu, bir talihe Bundan da şu anlaşılmaz diyor. Her iki kadınla evlendiğimde bir önceki iki kadını çıkardım. bir ikisini çıkardım da ondan sonrakiyle evlendim manası çıkmaz sadece bundan ikişer ikişer evlendim manası çıkar kema enne la mesela şu sözünde de e, delil yoktur hangi sözünde ca'a anil kavmu topluup bana ikişer geldi Dediğinde ne delil yoktur enne lam yasil al isnan illa yani ilk iki kişi Ayrıldıktan sonra ancak sonraki iki kişiler geldi manası çıkmaz. Yani o ilk önce belki on defa ikişer kişi gelmiştir. Onlar hala yanındadır. On birinci defa bir ikişer kişi daha gelmiştir diyor. Yani bunlardan anlatmak istediği şu. Sadece e, gruplar halinde kaçer kişi geldiğini gösterir yoksa bunların toplamından bir rakam çıkartılmaz. İzâ tekarrer rehâza fe kavluhu teâlâ Bunu anlaştıysan diyor, bu tekarrer ettiyse zihninde yerleştiyse Allah Teala'nın Mesnâ ve sülâthâ ve sözünden Yüstefâdû minhu cevazu Nikâhin nisâ İsnâ İsneteyn İsneteyn Ve selâthân ve selâthân ve ve Kadınlarla ikişer ikişer üçer üçer dörder dörder evlerindenin caiz olduğu sonucu çıkar ve muradu cevazu Tezavvûcu kulli defâtin minhâzi defââti Fî vaktin Ve her seferinde, e, e, her defasında, e, her vakitte e, bunların, e, bunlarla evlenmenin caiz olduğu anlaşılır. Ve ise fi hza darrodun limiktar bunda bu sözde onların toplam rakamının kaç olmasına delar edecek bir şey yoktur. Bel üst seferde münasiyeti erkek sırtı meni gayri tayinin. Birakis bundan diyor, çokluk anlaşılır. Yani belli bir sayı ifade etmek sizin çokluk yani ikişer, üçer, dörder aldım. Mesela bunların toplam sayısı 40'a 57'e ulaşmış olabilir diyor. Kema kademnaf imajil qalni. Az önce örnekte hani bir bir çokluk ikişer, üçer, dörder geldiğinde e, geldi dediğimizde kastettiğimiz ettiğimiz gibi diyor. Yani ikişer, üçer, dörder alın. Burada bir sınırlama yok demek istiyor yine. Vallahi ben seçmedim yani hocalar seçiyor. Vresefihi <gülüyor> aynan. Bunda yine şöyle bir delil yok. Ana defa te saniyete ikinci defa. Kânet بعد مفارقه الدفعة الأولى. Birinci defada alınan kadınlar bittikten sonra alındı alınır diye buna da bir işaret yok. Yani önce ikişer kadın alırım, sonra onları boşarım, ondan sonra üçer tane bir kadın alırım, sonra onları boşarım, dörder tane kadın al Böyle bir şey yok diyor. İlk aldığın ikişer, üçer, dörder onlar yanında kalır, daha sonra yine ikişer, üçer, dörder alabilirsin diyor. وَمَنْ زَعْمَ اَنَّهُ نَقَلَ اِلَيْنَا اَيِمَّتُ الْلُّغَةِ وَالْاِعْرَابِ مَا يُخَالِفُ هَذَا Kim? Lugat ve e, Irap alimlerinin Ayağım hoş birazdan. Kim Lukat ve e, İrap alimlerinin e, bu konuda e, bu konuya muhalif bir şey naklettiklerini e, zanneder, iddia ederse, yani burada bir, bir belirleme, sınırlama vardır, dörtle sınırlanması gerekir derse diyor. Bu makamul istifadeti O zaman diyor e, gelsin işte meydan burada telli tefaddal biha aleyne. O zaman gelsin bizi anlasın bakalım diyor nasıl sınırlayacakmış Buyursun anlasın sınırlamak mümkün değildir diyor Ebnu Abbas'ın isnah'ı anhu fi'l ayati annahu eğer sahih ise ondan bir rivayet var diyor annahu Kasr el رجال على أربعين, yani e, dörtle sınırlandırmıştır diyor evet. burada erkekleri, dört kadınla evlenmeye sınırlandırılmıştır Fawafardun yani o da ümmetin fertlerinden biridir yani İbn Abbas bir şey söyledi diye e, başka söz söylenmez diyemeyiz diyor. O İbn Abbas'ın kendisini bağlayan bir e, görüş olmuş olur. Bu ammal kkk şu gürültüye gelince diyor. Kk hani koparılan gürültü ile alakalı bir de icma iddiasıyla kopartılan gürültüye gelince diyor. Fama ahvanaha ve ey sara hat bah indemenem tevzamu hadi el gelbetu bu e, el-celebetü e, feryat-ı fügan etmek, bağırmak, çağırmak, çığırtkanlık yani. Bu çığırtkanlıkların, e, cemi bir kelime, kendisini korkutmadığı kişi nezdinde ne kadar da basit kalıyor diyor bu gürültü patırtı. Ne kadar basittir. Yani e, icma diye iddia ediyorlar, yani bu ne kadar basit bir iddia diyor. Yani, bu bizi ürkütecek... Bir gürültü patırdı değil diyor. Niye ve keyfe yasıh ve ve ve ve al-Rasul ve ve Bütün bunların muhalefet ettiği bir görüşte nasıl icma olabilir diyor. İcma var diyorsunuz ama müsaydığı malimler ve mezhepler izlanlar bu görüşe muhalefet ediyorlar. Nasıl dörtte sınırlandırırsınız diyor. Ve khalafa el Kur'anul Kerim Kur'an-ı Kerim de buna muhalefet eder diyor aşağı. Kemabe yenahu. Ve khalafa hu eydan sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin fiili de buna muhalefet eder. Halbuki Kur'an'da da geçiyor. Halisaten leke min dunil Yani müminlere değil de sadece sana özel, peygamberimize özel bir takım genişletmeler, daraltmalar onunla ilgili ve teheccüd namazında olduğu gibi nafirdetellik onunla ilgili bir takım özel durumlar da olabilir Kemal, s-sahha dârikete min cem'ihi men cem'ahu beynetis'ine ve ektera fî al evkâti yani dokuzdan dokuz ya da dokuzdan daha fazla alanlar çıkmıştır ümmetten diyor Oman azaikumur resul fehuzuhu ayet diyor ki peygamber ne verdiyse onu alın onunla amel edin peygamberin sünnetine tabi olun yani lekati kenne rikum fe rasulullahu sunnetun peygamberde sizin için güzel bir örneklik vardır deniliyor kul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'unu eğer Allah'a Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor ve daval hususiyeti muftakiretu ila delilin yani Peygamberimiz Hz. Selam'ın bu konuda e, kendisine özel bir takım e, uygulama olduğunu bu evliliğin e, söylemek diyor deliyle muhtaçtır. Alberaatul asciyetu, mustasphawatun la yanqulu anha illa naqilun sahih naqilun sahihun tanqatiguh andehu al yani aslı olan da diyor. Eee. La ينقل عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المعاذير. Yani bu konuda bize sahih bir nakledeceği ama öyle sahih olacak ki o konuda bütün beyan edilen özürleri ortadan kaldıracak yani çok sağlam bir delil getirmedikçe bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kendisine özel bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Bu asli haliyle kalır. Yani Peygamberimizin uygulaması, sünneti bu olmuş olur ve biz de bu sünnete e, istishab kuralı gelince bunu e, ipka etmiş oluruz. Olmamız gerekir. Peygamberimize tabi olmak bunu gerektirir. Diyor halbuki Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi peygamberimiz için de bir takım özel uygulamaların olduğu söyleniyor. Burada kalalım mı isterseniz? Son bir sayfa kaldı ama saatte 11'e yaklaştı. Devam edelim derseniz ederiz ama bu arada Murat Beyler'in de yani oradaki arkadaşların da çıkması gerekiyor. Yani ben devam edebilirim ama saat 11 oldu. Devam edebilir miyiz acaba? Yunus Bey. Devam edebilir miyiz? Kal kalalım mı? Yunus Gürel Bey. ve arkadaşlara da sormak lazım. Ve da sorunuz varsa bana da sorunuz varsa bana da sorunuz varsa bana da sorunuz varsa bana da sorunuz da aşağı yukarı benzer şeylerden sorunuz Yukarıda okuduk ya hemen hemen ibareler, ifadeler aynı. isterseniz şu sonu fel evla diyor ya, onu sonuç cümlesi olarak okuyalım. Çünkü Şevkân'ın söyledikleri de yukarıdaki yani ifade eder hemen hemen aynı. fel evla en e, yüstedelle ala tehrimi ziyadete alel arba'i bisünneti la bil kur'an e, en uygun olan evla olan diyor dördün üzerine çıkmanın haram olduğunu sünnetle değil de veya affedersiniz Kur'an'la değil de sünnetle istidlal etmektir. istidlalu, الْاِسْتِدْلَالُوا مَنْ اِسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ عَلَى جَوَازِ مِكَاحِ التِّسْعِ بِا اِتِبَارِ الْوَاوِ jamiati, Oradaki vavun cem eden yani toplayan iki artı 3 artı dört manasına geleceğini söyleyen görüşe gelince diyor. وَكَاَنَّهُ قَالَ اِنْ كَحُوا مَجْمُوعَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُرُ Sanki... Şöyle demiş oluyor. Bunları toplayın. İşte 2 artı 3 artı 4 eşittir. 9 bu kadar kadınla evlenin. Ve da cehlun bil mânel arâbî. Bunu söyleyen adam diyor. Arapçayı hiç bilmiyor demektir. Arapçaya cahil cahildir. Evet. <gülüyor> Emine Hanım'ın yorumu e, ilginç olmuş. Biz dörde zor hazmediyorduk. Siz dörde zor hazmediyorsunuz. İkiye zor hazmedenler var. Vallahu ala, eyer de sizi de, inkipu yani eğer masna ve üç ve dört Demiş olsaydı belki, hadi bir şekilde bu söz iki artı 3 artı dört, iki üç dört evlenin iki artı üç artı dört. Belki bir, e, vecihten anlayabilirdik diyor. Wa ma'al adli Ama bu üleştirme sayıları ile yani ikişer, üçer, dörder zikredildi ya. Bu gelince diyor artık o toplama yapılamaz. Wa inne ma subhanahu ev. Allah Teala bu ayette ev yerine vav harfini kullandığın için le'net Çünkü muhayyerlik yani ister iki, ister üç, ister dört. يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُجُوزِ اِلَّا أَحَدُ الْاَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ دون غيره. Buradaki muhayyerlik diyor. 2, 3, 4. Sadece bunlardan birini alabilirsin. Onun dışındakiler caiz değildir. Bunu anlatmak üzeredir. وَذَارِكَ bir بِمُرَادٍ مِنَ النَّظْمِ الْقُرْآنِي Bu da e, Kur'an nazmının murad etmediği bir şeydir. Evet, burada kalalım arkadaşlar. Evet ağır bir konu. Özellikle de bayanların olduğu bir yerde tabi bu şeyi anlatmak biraz zor. Erkek erke olsak biz belki daha rahat kolay anlaşırız ama <gülüyor> evet evet rahat olun. En fazla dört dedi. <gülüyor> Valla çok güzel sorular çıkar aslında burada ama. <gülüyor> Arkadaşlar yani teorik olarak teattüdü zevcata karşı e, çıkmak mümkün değil. Onu söyleyelim ona. Yani şimdi itikadi boyutu bile var. Ee, yani tahattüdü zevcat caizdir, mümkündür ama şartları var. Ee, o şartlar çerçevesinde asıl solun tek eşitliktir. Fakat bazı durumlarda şeriat e, tahattüdü zevcata da eee Yol tanımıştır. Söylenecek netice olarak bu. <gülüyor> en başta şart koşulamıyor mu? Şart koşabilirsiniz bayan arkadaşlar. Evliyseniz artık e, tren kaçmış da evli olmayanlar. E, hanbeli mezhebinde cevaz vardır. Hanbeli mezhebine göre nikah esnasında kadın kocasına üzerine evlenmemesi. Yani aynı anda birden fazla kadınla evlenmemesini, kendisiyle birlikte bir başka kadınla nikahlanmamasını şart koşabilir. Ve Osmanlı e, aile hukuk kararnamesi de 1917'de bunu birinci maddesinde ifade etmiştir. Diyor ki Osmanlı bakın e, yani Mecellede Hanefi mezhebinin dışına hiç çıkmamışlar ama aile hukuk kararnamesinde çıkmışlar. Birinci maddesinde daha kadın e, nikah esnasında kocasının üzerine ee, evlenmemesi, yani kendisiyle birlikte ikinci bir eşle evlenmemesini şart koşabilir. Bu Hanbeli mezhebinde vardır. Bununla amel edilebilir diyor. Dolayısıyla sonradan olmaz. Tren kaçtı. Sadece nikah esnasında e, onu şart koşabilirsiniz. Hanbeli mezhebine göre. Evet. Türkiye'de maalesef bu e, yani teattüdü zevcat gelenekte yok. Çok kötü bakılıyor. O da doğru değil. <gülüyor> evet. Mevzu derim. Bir de bu mevzuları evde işlemek de tabii işi daha da derinleştiriyor. <gülüyor> evet. Ama ben bu konuda eee yani doğru bildiğim şeyi evde de her yerde de söylerim. Allah bu konuda cevaz vermiştir. E, şartlar oluşursa, uygunsa, e, bu caizdir. Bunu da kimse engel olamaz. Nereden biliyorsunuz gelecek dönem olmadığımı? Ha evet. İdareci söyledi. Diyor. Ee, arkadaşlar yani bayağı yorucu geçiyor benim için. Hidayet Hoca 3 sınıf düşüreceklerini söyledi. Ee, ben de e, yani eğer 3 sınıfa düşürecekseniz ben almayabilirim dedim. O da tamam dedi. Durum bundan ibaret yani. <gülüyor> Neye teessüf ediyorsunuz? Yani e, onun asıl sebebi sınıfları 3'e düşürmüşler. 4'e düşseydi belki devam edebilirdik. Yani, e, bu dönem çok yorucu. Geç saatte oluyor. Belki daha rahat bir saat alabilirdik ama 3 sınıfa düşününce herhalde 3 sınıfa düşürünce, herhalde, e, e, evet. üç sınıfa düşürünce e, ilk isteyen arkadaşlar hocalarımız kimse onların alması gerekir. Yani ben talip olmam ama ihtiyaç varsa, bizden talep edilirse de o zaman da gireriz. Fakat üç döneme, affedersin, üç sınıfa düşürülünce zaten yeterli hoca var. <gülüyor> evet arkadaşlar, fakülteye uğrarsanız kapımız açıktır. Bekleriz inşallah. Bu deri, derin ve deruni mevzuları, efendim, ruh ve ruh görüşmüş oluruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yüksek lisans. Yani bu bilgisayarda internet üzerinden olmaz tabi. Yani yüz yüze görüşmek lazım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı geceler. Selamun teşekkür ederim Meyva Hanım Selamünaleyküm